Evet kıymetli arkadaşlar, e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Haziran e, İhya-ül namazın batıni şartları bölümünü sizlerle birlikte okuyoruz. Ana başlığımız yani bugün işleyeceğimiz bölümün başlığı namazın rükün ve şartlarını yerine getirirken kalbin alması gereken durum. Yani namazın bütün erkanlı e, ifa ederken her bir durumda kalbimiz nasıl olmalı onu anlatıyoruz. Geçen hafta başlamıştık buraya ezandan başlıyor. İşte abdest ve diğer temizlik, üstümüzü başımızı e, düzenleme, setre avret, kıbleye yönelme, e, tadili erkan bunlardan bahsettik. Tekbir alma sırasında, istiftah e, tekbiri sırasında nasıl olacağız? E, onlardan bahsettik. Gazali'ye anlattığı kadarıyla onun da özeti. Efendim bizim bugün kaldığımız yer kıraat sırasında. Yani Kur'an okurken, namazda ayakta Kur'an okurken kalbimiz nasıl olması gerekiyor? Bugün onunla başlıyoruz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, öncelikle zaman zaman hep yaptığımız bir duadır. E, Rabbimiz anlatacağımız şeylerdeki ihtişamı, e, anlatacağımız hususlardaki e, dekaiki, incelikleri, letaifi, lütuflarını e, bizim günahlarımıza, eksiklerimize, acizliğimize bakarak gölgelemesin inşallah. E, kendisine kulluk ibadet etmenin e, ve bunu hakkıyla ifa edenlerin e, hürmetine Efendim e, inşallah bizim de sözümüze bir tesir halk etsin. Başta kendimiz üzerinde olmak üzere. Efendim e, bütün dinleyenlerimiz, bütün e, bu konuyu takip edenlerimiz inşallah e, azami surette istifade etsinler. Yoksa ben söyledim siz dinlediniz olur hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. İşte dersiniz ki hoca ne kadar güzel konuştu, e, ne konuştu ve bu sende neye sebep oldu? Hiçbir şey yani hayatımızda hiçbir şey değişmez. Aynı insan olarak yıllar geçip gider hem dünyevi anlamda hem uhrevi anlamda bizi bir adım üteye götürecek olan çalışmalar, faydalıdır Bunun için çok seçici olmalısınız. Bu isterse beni elemek pahasına olsun hiç fark etmez. Önemli olan çünkü herkesin istifade edeceği platformlar, kişiler farklıdır. Çünkü kişilerin kendi hem düzeyleri farklıdır, hem algı şekilleri, öğrenme şekilleri farklıdır, etkilenme şekilleri farklıdır. Dolayısıyla çok oyalanmayın yani. Çok oyalanmayın. Hayat öyle zannettiğimiz kadar çok uzun değil. Ve... Çok sevdiğim bir söz var diyor ki, işte sen 5 yıl sonra nasıl olmak istiyorsun, 3 yıl sonra nasıl olmak istiyorsun, 2020 bittiğinde nasıl olmak istiyorsun diyelim. Şu anda bugün o olmak istediğin şey için bir şey yapmıyorsan o vakit geldiğinde yine olmamış olacaksın. Dolayısıyla sizi bugün ileri götüren, yani bugün bir ruh halinden bir üst ruh haline, bir kavrayış düzeyinden bir üstteki kavrayış düzeyine, işte bir e, niyet aşamasından bir üst düzeydeki niyet aşamasına e, bilgi vesaire, ahlak her konu böyle yani e, bir üst aşamaya götüren çalışmaları arayıp bulun arkadaşlar. Ve onları takip edin. E, herkese iyi gelen farklıdır. Hiç burada tekelcilik olamaz, söz konusu olamaz arkadaşlar. Kimisi çok iyi anlatılan hikayelerden etkilenir, kimisi romanlardan etkilenir, edebiyattan etkilenir. İşte kimisi... Siyerden, hadisten, kimisi tefsirden, kimisi tasavvuftan yani akl, kalbine giden yol aklından geçenler var. Aklına giden yol kalbinden geçenler var. Dolayısıyla kendinizi tanıyın ve size tesir eden, sizi ileriye götüren olumlu, olumlu manada. Mesela ileriye götürmekten kastım da hep dikey anlamda ileriye gitmek değildir. Yatay anlamda da ileriye gitmelisiniz arkadaşlar. Yani birisini dinlediğiniz zaman kalbinizde, kalbinize sığacak insan sayısı azalıyor mu, çoğalıyor mu? Buna da dikkat edin. Acizane tavsiyem yani. Beni dinlemek zorunda değilsiniz elbette ki. Ama bir düşünün bunu yani. Hani birisini dinledikçe dinledikçe bakıyorsunuz ki içinize sığan kişi sayısı azalıyor. Yani ne demek bu? Daha az kişiyi iyi Müslüman, daha az kişiyi iyi insan olarak kabul etmeye başlıyorsunuz. Kriterleriniz artıyor ve ee, i̇nsanlar e, sizin eleğinizden geçemiyor. Daralıyor yani dünyanız, kalbiniz. O kalbe sığan kişi sayısı azalıyorsa bana sorarsanız bu ilerlemek değildir arkadaşlar. Hem dikey anlamda yani bilgimiz, ahlakımız, kültürümüz, insanlığımız her anlamda yani ilerlemelidir. Hem yatay anlamda yani bütün insanlara... E, anlayı şey demiyorum bakın bütün insanlara hoşgörülü davranmalıyız demiyorum bunu Allah uzun ömürler versin Hayrettin Karaman hocamızla da konuşurken yani Allah'ın hoş görmediği bir şeyi yapan birini ben nasıl hoş görebilirim ki yani hoş görmek değil arkadaşlar yani burada böyle çok hani popüler bir söyleyiş var işte herkesi hoşgör falan onu onu demiyorum arkadaşlar yani her, her insan acaba nasıl oldu da bunu yaptı? İşte ya da ne bileyim nasıl ona yardımcı olabiliriz? İşte Allah'a inanan, yeryüzünün herhangi bir köşesinde yani Muhammed diyen, peygamber diyen, Kur'an kitap diyen ama işte baktığınızda hayatında bir sürü icabında bitat, hurafe, yanlış, cahilce davranışlar olan neden ama onlar var onun hayatında? Hani onu görerek yani ee, nasıl diyeyim size La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kalbinizde kendine göre Yani çok merkezde olmayabilir ama bir yer bulabiliyor olması lazım ee, Böyle yani her iki anlamda sizi genişletecek olan konuşmalara kulak vermenizi Onları takip etmenizi tavsiye ediyorum Peki Arkadaşlar bu da nereden çıktı onu da bilmiyorum. Yani şunun başına oturdum bunu söyleme niyetiyle değil ama bir giriş yapayım derken bunlar döküldü ağzımdan. Belki bugün bunu duymamız gerekiyordu. Ee, çok inandığım bir ifadedir. Söyleyene değil söyletene bak. Arkadaşlar ben bizden zannetmeyin yani çok o kadar çok mesaj alıyorum ki işte hocam tam benim içinde bulunduğum durumu anlattınız işte bugün sanki bana konuştunuz ee, çok buna benzer ifadeleri çok duyuyorum ee, orada arkadaşlar marifet bende değil gerçekten bakın bunu gerçek söylüyorum yani marifet bende değil arkadaşlar marifet sizin ee, o arayışınızdaki samimiyette insan eğer hakkı, hakikati, doğruyu, e, duyma isteği konusunda samimiyse arkadaşlar, yani Allah Teala ne bileyim, e, iki hayvanın birbirine davranışıyla bile size o hakikati gösterebilir. Bununla ilgili çok güzel rivayetler vardır hayvan hikayelerinde. Yani hiçbir insandan bile duymanız gerekmez. Doğadaki bir olayı gözlemlerken bile görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. İşte ne bileyim, ee, mesela mermer bir merdivenden çıkarken o mermerlerin arasından baş göstermiş bir hindibayı gördüğünüzde ve orada tutunmuş kök salmış, çiçek açmış bir hindibayı gördüğünüzde aman Allah'ım işte direnmek bu, vazgeçmemek bu, sabırlı olmak bu işte ne bileyim yani dış şartlara hep eleştirip kendini mazur göstermemek bu işte. Her yerde sen olmalısın yani. İşte o, o bile size o mesajı verebilir. Önemli olan arayışınızda samimi misiniz? Gerçekten Cenab-ı Hak'tan size özel bir mesaj isterken, size yol göstermesini yani hadi ismiyle e, rehberlik etmesini, yol göstermesini isterken samimiyseniz her şey, her şey size o mesajı ulaştırabilir. Bazen de bizi vesile ediyor Rabbimiz elhamdülillah. Yani çok çok şükrediyorum burada bu konuda bizi kullandığı için. Hadsiz şükürler olsun Rabbime. Ve yine bu vesileyle bize bu imkanları sunan bütün Kagem çalışanları, arkadaşlarımıza da teşekkür etmiş olalım. Arkadaşlar bu çalışmaları kaydedenler var, hazırlayıp kalıcı olarak yayına sunanlar var. Bakın ben bile isimlerini bilmiyorum yani. Ve bundan hiçbir karları yok, hiçbir beklentileri yok. Çünkü alkışları, takdirleri biz alıyoruz. Yani onlar orada bu işi böyle sessiz sedasız yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ee, hiçbirimizin e, aklının eremeyeceği yollardan Latif ismiyle onların da sıkıntılarını bertaraf etsin inşallah. Peki, e, namazda kıraat, kıraat sırasında, ayakta Kur'an okurken kalbimiz nasıl olması lazım? Bunu anlatacak şimdi Gazali. Yalnız ben bir giriş yapayım arkadaşlar. Ulema Kur'an-ı Kerim'in okurken, yani biz Kur'an okurken fazilet aşamalarını sıralamışlar. Yani en faziletli Kur'an okuma ne zamandır? İşte abdestli olan, abdestsiz olandan daha faziletli. Oturarak okumak, uzanarak okumaktan daha faziletli falan diye. böyle Evet uzanarak da okunabilir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. E, Ali İmran suresinin sonuna doğru. Neyse e, ve en faziletlisi arkadaşlar Kur'an okuma şekillerinin en fazilet, faziletlisi namazda, kıyamda okunan Kur'andır. Yani bu Cenab-ı Hakk'a karşı onun kitabını okurken aldığımız en saygılı tavırdır. En hürmetkar tavırdır ve Kur'an okumanın zirvesidir. Namazda, kıyamda okunan Kur'an. Ulema böyle söylüyor bize. E, tabii dayanakları var şu anda benim hatırlayamadığım. E, peki ne yapacağız yani şu anda beni dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu namazı, adına namaz sureleri dediğimiz surelerle kılıyor hayatı boyunca. Ben de çoğu zaman öyle yapıyorum. Yani bütün Kur'an namaz suresi aslında ama biz son 10 sureye namaz suresi demişiz. İşte onlar kısa, kolay, öğrenmesi, ezberlemesi kolay olduğu için. Biraz artırmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani işte e, hayatta değer verdiğimiz, önem verdiğimiz şeylerin sıralamasını doğru yapacağız yani. E, çok önemli anları kaçırdığımızı bileceğiz. Yani bir diziyi izlemediğimizde Küçümsemiyorum ben de dizi izliyorum. Yani popüler kültürü ben hiç küçümsemiyorum arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım yani. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü bu kadar insan bir şey yapıyorsa ona bir bakmak lazım. Neden yapıyorlar bu kadar insan bunu? Ve biz eğer küçük bir azınlığa değil de insanlığın tamamına hitap etmek istiyorsak o insanların zevklerini... Biz de aynısını yapalım demiyorum. Sadece bir bakalım yani neden bundan hoşlanıyorlar diye bir bakalım. Bu açıdan popüler kültürün ben çok yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Yani içerik itibarıyla değil, üslup ve teknik itibarıyla nasıl bir şeyi nasıl sunmalıyız ki herkes tarafından dikkati çek, herkesin dikkatini çeksin diye. Neyse o bir başka konu. Şimdi işte izlediğimiz diziler var ne bileyim siz söyleyin yaptığım yemek yapma meselesi bu korona sürecinde hanımlar arkadaşlar arkamızı dönüyoruz yaptığımız yemekler bitmiş yani herkes evde olduğu için. Yemek yapma süremiz iki misline çıktı mesela benim şahsen öyle. Dolayısıyla ev, işi, ev işine ayırdığımız süreler iki misline çıktı. Efendim yani böyle bir takım şeylere biz devamlı vakit ayırıyoruz ama arkadaşlar yani Allah için bir düşünün yani. Ben şu Kur'an'dan bir ayet daha fazla ezberleyeyim diye hiç programınızda yer, yer var mı? Hiç böyle bir hedef koydunuz mu kendinize muhabbet? Çünkü bizde bir de şu var, ya hafız olacağız... Ya namaz sureleriyle kılacağız sadece, sadece namaz surelerini bileceğiz. Yani bunun arasında bir sürü basamak var arkadaşlar. Bu bizim uçlarda yaşamamız, burada da tezahür ediyor bakın. İnsan ilişkilerinde de öyleyiz biz. Biriyle ya kanka olacağız ya darılacağız falan. Hani böyle medeni bir ilişki, birden yüze kadar basamaklar var. Hiç onları düşünmüyoruz yani. Ya yüz ya sıfır. Bu aslında biraz gelişmemişliktir. Onu da söyleyeyim çünkü bu ergenler mesela böyledir. Ya hep ya hiçtir ergenler. Yani birisini ya çok severler ya nefret ederler. Arada başka bir sürü basamak var. Onu çok e, detaylı bir şekilde uygulayamazlar. E, bazen biliyorsunuz bunu psikoloji bilimi çok e, üzerinde durur. Arkadaşlar psikolojik gelişme biyolojik gelişme ile paralel değildir. İnsan bazen biyolojik olarak 50 yaşında psikolojik olarak 5 yaşında kalmış olabilir yani. Dolayısıyla biz hani bu ya hep ya hiçi tavrımızdan vazgeçip... İşte mesela önce e, diyelim ki 10 tane sure mi biliyorum ben? 10 tane daha ezberleyeceğim. Kısa surelerden 10 tane daha ezberleyeceğim. E 10 tane kısa sure nereden baksanız 4-5 sayfa yapıyor... Bu uzun. işte onu kendinize göre bölerek veya ezber yapma alışkanlığınız varsa böyle bir kolay... Bana mesela nasıl ezber yapıyorsun diye çok sorular geliyor. Arkadaşlar ezber yapmak kişiye özel bir şeydir. Yani tabii bir takım teknikleri var. İnşallah o konuda da bir hocamızdan bir konuşma e, ayarlamaya çalışacağım e, bir vaize sayfasından. Düşünüyorum yani. E, nasıl ezber yapılmalı, nasıl korunmalı e, ezberlerimiz unutmadan falan. Ama biraz kişiye özeldir yani. Ve işin sırrı tekrardır. Başta ilk ezberlerken de çok tekrarlayarak ezberleyeceksiniz. Unutmamak için de çok tekrar edeceksiniz. İşin sırrı tekrardır yani. Ama efendim yani işte herkes kendine göre eğer sizin bir ezber yapma mümaharesiniz varsa böyle bir alışkanlığınız böyle bir kapasiteniz hep varsa mesela 30. cüzü hedefleyin. Son cüzü ezberleyeceğim 2020 bitene kadar değil mesela ona göre ama günlere bölün. 2020 bitene kadar son cüzü ezberleyeceğim deyip Ağustos geçiyor, Eylül geçiyor, Ekim geçiyor ve hiç ezber yapmamışsanız bilin yani o ezberlenmeyecek demektir. Efendim e, mesela üçte birini ezberleyin tamamını ezberleyemiyorsanız işte önemli sureleri seçin kendinize yani önemsiz sure mi var diyeceksiniz ama mesela işte Fethi Rahman Hucurat, Vakıa, Efendim e, Yasin Tebareke Amme zaten işte mesela 29. Cüz 30. Cüz e, buralardan sureler seçin işte İnsan suresi Kıyamet suresi bunlar şahanedir yani hem tefsirlerini çalışın hem ezberleyin. Yani e, Kur'an-ı Kerim'den bu kadar azla yetinmiş olmamız arkadaşlar çok hayret vericidir. E, bunu hiç çalışan oldu mu akademik olarak bilmiyorum. Ama mesela 30 yıldır, 40 yıldır 5 vakit namaz kılıp kendini bildi bileli 5 vakit namaz kılıp e, efendim Kur'an-ı Kerim'i hala kekeleyerek okuyan bir sürü insan var. Yani Toplum içinde, <gülüyor> arkadaşlar inanılmaz bir şey bu bakın. Toplum içinde bir aşırı şerif okur musunuz dediğinizde aşırı şerif okuyamayacak olan Kur'an öğretmenleri var. Hem de az sayıda değil. Yani şöyle Kur'an-ı Kerim'den 2-3 tane aşırı şerif bile çalışmamış. İnsanın aşırı şerif okuması için sesinin çok güzel olması gerekmez. Biraz böyle usulüyle okuyabiliyor olması gerekir. Ben mesela Kur'an-ı Kerim'i her zaman söylüyorum, doğru okurum ama güzel okuyamam. Yani güzel okumak ayrı bir müziki eğitimi, makam eğitimi gerektirir. İşte kendimce bir yani her konuda olduğu gibi efendim böyle spontan kendiliğinden, kendi kendini yetiştiren alaylı cinsindeniz biz yani bir yöntemle Kur'an-ı okuyorum. Ama doğru okurum yani. Bir aş şerif okur musunuz dendiğinde utanırım tabii. Yani çok usullü, makamlı okuyamayacağım için ama okurum. Okumanız gerekir arkadaşlar. Yani hele hele bir ilahiyat mezununun Arkadaşlar bunu ben çok çeşitli toplantılarda söylüyorum. İşte Farabi'den, İbn Sina'dan, Razi'den, Kadı Beyzavi'den işte her türlü klasik metinlerden alıntı yapabilip ki bu çok şahane bir şey, eleştirmiyorum. Ama Kur'an'dan bir ayet-i şerifi okuyamamış olun, okuyamıyor olması nasıl açıklanır arkadaşlar? Nasıl açıklanır? Ben yani bana tek bir açıklama geliyor. Çünkü o konuyu küçümsüyorsun, ona vakit ayırmamışsın ona ona özen göstermemişsin. ya yani başka açıklaması varsa e, lütfen bana söyleyin. Dolayısıyla hani bu konuda söyleyeceğim daha çok şeyler var ama geçiyorum. Arkadaşlar, e, bir de e, bu kadar kalabalığa bunu söylemeli miyim? Yanlış anlaşılır mı bilmiyorum ama e, nafile namazlarda arkadaşlar, e, mesela kalktığınız gece Allah rızası için işte bak, uyanmışsınız böyle uykunuz açık veya geç yatıyorsunuz yatmadan önce İki rekat bir teheccüd namazı kılayım dediniz. Nafile namazlarda mushafa bakarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i bir masaya, bir yüksek bir şeye koyun. Görebileceğiniz şekilde. Bu yüzden de mesela yaşı bana yakın olanlar biraz büyük boy mushaflar edinin mesela. Ve oradan bakarak okuyabilirsiniz. İşte mesela gözlemlersiniz teravihlerde, Kabe'de. Değil insanlar ellerine mushafı alıp o hatimle teravihde takip ediyorlar imamı oradan okursunuz. Yani o zevki yaşayın arkadaşlar. Hayatınızda bir kere olsun. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı bazı teheccüd namazlarında bir rekatta Bakara suresini ikinci rekatta Ali İmran suresini okuduğunu söylüyorlar. Böyle rivayetler var. Yani bunu bir kere olsun yapın. Bir kere olsun yapın. Nafile namazlarda. Bakın tekrar ediyorum. Peki, şimdi biz İşin zahirinden bahsettik. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve mümkün olduğu kadar namazlarda uzun kıraatlerle. Mesela rahmetli Muhammed Hamidullah Hoca'dan duymuştum. Benim hayatta e, böyle ki önder demeyeyim onların ilim, ilim manasında onların yolundan gidemedim ama çizgileri olarak yani tutturdukları çizgi olarak e, çok sevdiğim iki şahsiyet vardır. E, Muhammed Hamidullah ve Elmalı Hamdi yazır. Onlara böyle dair anekdotları duyduğum zaman falan çok kıymet veririm o anekdotlara. Ee, mesela Muhammed Hamidullah her namazdan önce Kur'an okurmuş. Yani namazı kılacak, oturdu diyelim, sec seccadeyi serdi diyelim. Hani seccadede mi kılıyordu bilmiyorum. Ee, serdi diyelim. Önce biraz Kur'an okurmuş, sonra namaz kılarmış. Böyle hikaye ediliyor. Allahu Alem arkadaşlar bir hafız olarak tahmin ediyorum ki, tamamen tahmini söylüyorum. Namazda okuyacağı sayfaları gözden geçiriyordu namaz öncesinde. Yani siz Yasin'i çok iyi ezberebiliyorsanız mesela Yasin'le kılın namazlarınız. bazılarının hiç olmazsa, hiç olmazsa günde bir kere en kolay olan yani vaktiniz en geniş olan zamanda ne yapın? Mesela işte öğlen namazına mı rastladı bu? Oturun sünnette iki sayfayı şöyle bir gözden geçirin, yarımşar sayfa, yarımşar sayfa her rekatta okuyun. Sonra iki sayfayı daha gözden geçirin. Onu da farzda okuyun. Son iki sayfayı gene selam verdikten sonra gözden geçirin. Onu da şeyde okuyun. Son sünnette okuyun. Diyelim geldiniz, geldiniz, geldiniz, takıldınız bir yerde. Bir iki kere yukarıdan alırsınız. Baktınız ilerlemiyor. Ruk'uya gidin. Yani çünkü kıraat caiz olacak kadar okudunuz zaten. Yani namaz caiz olacak kadar okumuş olduğunuz zaten. Yani biraz çaba gösterelim arkadaşlar Kur'anla mümaresemizi artıralım. Kur'an böyle Ramazan'dan Ramazan'a açılan bir şey olmasın. Mesela kendinize ayetler seçin. Her gün her gün okuduğunuz yerden, yani hatimleriniz oluyor ya, değil mi? Parantez içinde soru işareti var. Hatim okuyorsunuz ya devamlı arkadaşlar. O okuduğunuz yerin mealini de okuyun. Mesela bugün 3 sayfa mı okudunuz hatiminizden? O 3 sayfanın mealini de okuyun. Mesela bu hafta bir ayet seçin kendinize. Okuduğunuz bölümden. Çok etkileyici bir ayet. Onu ezberleyin mesela. Ve bu hafta hep namazların bir rekatında olsun onu okuyun. Yani böylece e, Kur'an sizin arkadaşınız olsun arkadaşlar. Kur'an sizin yoldaşınız olsun. Öbür türlü Kur'an'la aranıza dağlar, ovalar, okyanuslar giriyor. Ve hiçbir şekilde ne o size ulaşabiliyor ne siz ona ulaşabiliyorsunuz. E, bir çaba içerisinde olmak lazım bu konuda. Şimdi diyor ki, ee, Tabi Gazali buralara değinmiyor. Çünkü o işin zahiri kısmı. O e, bunları hep hallettik diye düşünüyor. Yani e, bize hitap ederken. Şimdi kalbimiz nasıl olmalı? Yani bu okuyuşları biz yaparken kalbimiz nasıl olmalı? Onun üzerinde duruyor. Bir insanlar diyor Kur'an okumada üç gruba ayrılırlar. Birinci grup dili hareket ettiği halde kalbi gaflette. Yani diliyle Kur'an okuyor ama aklı, kalbi, düşünceleri başka yerde. İkinci grup, dili hareket ettiği gibi kalbi de dilini izleyen, dilinin söylediklerinin manasını anlayan, burada Arapça meselesinden bahsettim, aman Allah'ım bir kıyamet koptu, öğrenemezsiniz demişim diye. Ee, arkadaşlar ben e, benim amacım sizi mutlu etmek değil biliyor musunuz? Size hakikati söylemek. Bu bazen sizi mutlu etmeyebilir. Yani ben şunu söylüyorum, o konuda tekrar edeyim. 20-30 yıldır hiçbir şey öğrenmemişse bir insan, 50 yaşına gelmiş, en son lisede okuduğu kitapla kalmışsa, bir defter bile tutmamışsa, bir yeni bir şey öğrenmekle ilgili hiçbir çabası olmamışsa, onun Arapça öğrenmeye kalkması ama gerçek anlamıyla söylüyorum, He, bununla meşgul olabilir. Yani işte şey var kelime kelime kırık meal çalışmaları var oradan böyle bir takım işte kelimeleri ezberleterek böyle aşağı yukarı bir onların hepsi olabilir bir kulak dolgunluğu işte okuduğunda burada ha bak Musa geçiyor işte Firavun'dan bahsediliyor işte ne bileyim burada da Cenab-ı Hak işte namazdan bahsediyor bak salat namaz demekti falan böyle bir kulak dolgunluğuyla yetinmek istiyorsa herkes yapabilir bunu ben Arapça öğrenmekten bahsediyorum arkadaşlar Arapça öğrenmek, öğrenmeye devam eden, öğrenme konusunda ara vermemiş, bu becerisini kaybetmemiş ve buna zaman ayırabilecek insanların yapabileceğini düşünüyorum. Acizane kanaatim. Hala bu. yani zaman ayırmanız gerekiyor. Bakın ben bir e, İngilizce kursuna gittim bir tarihte. Hoca bize dedi ki: "Burada geçirdiğiniz zamanın iki misli kadar evde çalışmayacaksanız bunu öğrenemezsiniz." dedi. Nitekim öğrenemedik. Yani haftada 5 saat mi kursa gidiyorsun? 10 saatte çalışman gerekir. Eğer kursta geçirdiğin vaktin 2 misli kadar evde çalışamayacaksan bunu öğrenemezsin. Yani çalışmadan öğrenmek mümkün mü Arapçayı? Ben onu söylüyorum. Çalışmadan öğrenmek mümkün değil. Ama diyorsanız ki ben geçmişteki defteri kapattım. Evet 50 yaşına kadar böyle yaşadım ama bundan sonra kendimi adayacağım falan... Orada da benim yine acizane tavsiyem arkadaşlar. Dini biliyor musunuz? Siyeri biliyor musunuz? Hiç baştan sona bir hadis kitabını okudunuz mu? Bir ilmihal kitabını okudunuz mu? Peygamberimizin hayatını? Çünkü bunlar daha acil arkadaşlar. Yani Arapça bilmeseniz de ahiretinizi kurtarabilirsiniz. Ama bunları bilmeden, ahlakı bilmeden, temel farzları bilmeden, temel kuralları bilmeden ve onları içselleştirmeden biraz durumumuz tehlikede. Onun için ben hani şöyle işte bir hasta çok ciddi bir hastalık geçirmiş sindirim sisteminden ve şimdi iyileşmeye başlıyor. Yani ona Rostoyla başlamayız değil mi? Hani önce çok hafif hafif böyle yağsız, tuzsuz çorbalar yaparız yani gibi düşünüyorum. Hani ben öyle bakıyorum olaya ama bunu sizi vazgeçirmek için değil, sizin vaktinizi daha verimli, daha randımanlı kullanmanız için ve sizin için aciliyeti olan konulara öncelik vermeniz için bunu söylüyorum. Yoksa siz e, Arapça öğrenseniz ben mutlu olurum yani. Herkes öğrense ve çok kolay bir şekilde öğrense ben çok mutlu olurum. Yani ben de mesela işte bir klasik kitabı açıp okuyabiliyorum ama bir Arapla karşı karşıya gelsem bön bön bakıyorum yani. Ben de pratik Arapça bilmiyorum ben de ona vakit ayırıp öğrenirim kolaycacık o zaman. Anlatabildim mi? Bu beni mutlu eder yani mutsuz etmez. Peki ikinci grup insan diyor Gazali, dili hareket ettiği gibi kalbi de dilini izleyen, dilin söylediklerinin manasını anlayan, sanki bir başkasından dinliyormuş gibi olan şahıslar. Yani orada yani, o anda orada. Bakın işte İbnül Vakt olmak bu demek yani kalbi başka yerde değil, düşünceleri başka yerde değil. Bir de arkadaşlar kadınlarda bu biz kadınlarda yani buna da karşı çıkabilirsiniz. Amenna. Saygı duyarım. Arkadaşlar, biz kadınlarda kendimize üzülmek çok baskın. Yani bize işte birisi şöyle demiştir. Artık o gün kıldığımız namazlardan da bir şey anlamayız, okuduğumuz Kur'an'dan da bir şey anlamayız. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bakın o gün sizi üzen o kişinin bundan hiç haberi yok. Hiç yok ama sizin o gününüz, o haftanız gitti yani. Onun için o anda orada olmayı, e, üzüntüyse geçmişte kaldı. Evet, yani ne yapalım ben öyle diyorum yani. Yusuf'a oldu da sana niye olmasın diyorum kendi kendime. İşte Yakup'a oldu da sana niye olmayacakmış diyorum. Nuh'a oldu da sana niye olmayacakmış diyorum. Yani çok e, faydasını görüyorum peygamber kıssalarını hatırlamanın böyle durumlarda. Bu ashabı yemin diye nitelenen sağcıların dereceleridir. Sağcı ne demek? Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar amel defterini sağ tarafından alacak olanlar. Yani kıyamet gününde kurtulacak olanlar bunlardır işte bu konuda. Nedir? Okuduğu Kur'an'ı takip ediyor. Düşünceleri, kalbi de orada. Üçüncüsü, kalbi önceden manalara nüfuz eden ve ardından dilini kalbinin hizmetine verip onun tercümanlığını yaptıran zatlar. Bunların kalbinde zaten Kur'an'dan başka bir şey yok. Zaten Allah'ın kelamı kalplerini işgal etmiş yani. Dilleri sadece kalbinde olanı söylüyor. Aradaki farkı anladık mı? ikinci ile üçüncü arasındaki farkı. Bu mukarrep kişilerin makamıdır. Allah'a en yakın olanların makamıdır. Dilin kalbin tercümanı veya öğretmeni olması arasında fark vardır. Yani dil kalbin tercümanı mı kalbin öğretmeni mi? İşte ikinci şıktakiler dili kalbinin öğretmeni yani dilin söylediklerini kalp takip ediyor. Üçüncü şıktakiler ise kalbin içindekini dil ifade ediyor. Arada çok fark var ama gene de ikincisi de asabı yemin yani. Onu da hatırlayalım. Mukarreb kişilerin dilleri kalplerinin uyduları olan birer tercümandır. Onların kalpleri dillerinin peşinden gitmez. Yani kalplerinde zaten Allah vardır, peygamber vardır, peygamberin sözleri vardır, Allah'ın kelamı vardır. Oradan hep onlar taşar. E, bu insanları e, la karşılaştınız mı hiç arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Yani çevrenizde var mı böyle insanlar? Çünkü biz böyle kötü özellikleri, kötü evsafı duyduğumuz zaman ha işte falanca öyle, filanca öyle diye hep başkalarına yakıştırırız. İyi evsafı pek aramayız etrafımızda. Acizane kanaatim ben böyle insanların azımsanamayacak kadar yani aranınca bulunacak kadar hepimizin çevresinde olduğunu düşünüyorum. Ve benim yine acizane kanaatim yani yanlış olabilir demektir bu. Onları tanımanın kriterinin de şu olduğunu düşünüyorum. Onlarla konuşurken her konu Kur'an'a gelir arkadaşlar. Yani alışverişten bahsediyorsunuz hemen bir ayet gelir. İşte ne bileyim evlilikten bahsediyorsunuz hemen Kur'an gelir. Yani o kadar Kur'an'la memludur ki kalplere buraya kadar yani. Ve konuştuğunuz konu ne olursa olsun onunla Kur'an arasında bir bağ hemen onların akıllarında, kalplerinde kurulur arkadaşlar. Şey değil yani hani böyle çok bulunmayacak tipler değiller bunlar. Bir de bunun öbür ucu var arkadaşlar. Öbür ucu da ne biliyor musunuz? 2 saat, üç saat konuşursunuz biriyle bir kere bile ağzından Allah ismi çıkmaz. Hep dünyadan bahseder. Hep burada olanlardan bahsediyor. Hiç yok çünkü. Şunu unutmayın arkadaşlar. Her kap içindekini taşırır. Çok klişe bir ifade. Ya da 13-14 yaşlarında duyduğum bir söz bu benim. Yani sirke küpünden sirke sızar, bal küpünden bal sızar. Zorla olmaz. Yani ben kendimi bu hale getireyim. Kalbinde Kur'an yok. Kaygılarının, heveslerinin merkezinde Kur'an yok. Ama öyleymiş gibi yapmak istiyorsun. Bu öyleymiş gibi yapabileceğiniz bir şey değildir. Çünkü kalbinizde ne varsa sizin kalbiniz dünya nimetleriyle, dünya zevkleriyle doluysa bunu da aşağılamıyorum arkadaşlar. Bu da önemlidir. Yani önemlidir derken insani bir durumdur. Kalbiniz bunlarla doluysa her laf oraya gelir. Her laf o konuya gelir. Neden? Çünkü her kap kendi içindekini sızdıracağı için. Şimdi diyor Gazali, namazda okunan ayet ve zikirlerde takınılacak tavırların ayrıntılarına geçelim. Yani insanlar üç tiptir Kur'an konusunda dedikten sonra tek tek namazda okurken kıraat sırasında bizim kalbimiz nasıl olmalı bunu anlatacak. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman bununla bereket umarak Allah'ın kelamını okumaya niyet et. Besmele'nin manasının bütün işler Allah'ın yardımıyla yapılır demek olduğunu anla. Yani sen Allah'ın ismini anmadan, Allah'ın yardımını ummadan Cenab-ı Hakk'ın besmele biliyorsunuz Allah'ın Rabbimizin bize öğrettiği bir sığınma duasıdır. Yani Kur'an'ın ilk ifadesidir. Ve orada Cenab-ı Hak kendisi için sayısız esmasından Rahman ve Rahim isimlerini seçmiştir. Elmallah hamdi Yazır Fatiha suresinin başında 30 sayfa kadar besmeleyi tefsir eder arkadaşlar. Şahane bir tefsirdir. Kendinize bir iyilik yapın, azıcık odaklanın. Yani zor bir metindir ama okumaya çalışın arkadaşlar. Şahanedir. Mesela Cenab-ı Hak bu bütün esmasının içinden başka isimlerini neden seçmedi de Rahman ve Rahim isimlerini seçti. Yani Cenab-ı merhametine, onun bize olan, şefkatine sığınarak bir işe başlamış oluyoruz. Onun hatırlatmak kelimesi yakışmıyor ama yani Rabbimize Rahman ve Rahim olduğunu Ya Rabbi sen Rahman ve Rahimsin ve sen, ben senin bu iki ismine sığınarak bu iki isminden ümit var olarak bu işe girişiyorum diye bir bildiriyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'a bu durumumuzu ve onun hangi isimlerinden medet umduğumuzu ona bildirmiş oluyoruz besmeleyi söyleyerek. İşte bunu hatırla. Bir de tabii bir işe besmeleyle ile başlamak arkadaşlar, kendi acizliğini ve yetersizliğini kabul etmek demektir. Yani Ya Rabbi bana kalsa ben bu işi bitiremem. Bitirsem bile güzel bitiremem. Sonucu olmaz. Öyle söylüyor Efendimiz. Yani benim e, isteklerim, benim heveslerim, benim niyetlerim güzel mi ki yani? Emin miyiz bundan? Dolayısıyla ben sana sığınıyorum Ya Rabbi. Beni kendi halime terk etme. Bu işi yaparken ne hali varsa görsün deme Ya Rabbi demiş oluyoruz. Yani biraz daha konuşursak e, başka e, şeyler çıkacak. Dolayısıyla geçelim e, size Elmalı Hamdi Yazır'ın Besmele tefsirini adres olarak göstermiş olduk Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinin anlamı şudur şükür Allah'a yapılır çünkü bütün nimetler Allah'tan gelir şimdi tabi Fatiha'nın da tefsirini okumanızı tavsiye edeceğim Allah'tan Allah Teala'dan başkasından nimet bekleyen veya kendisine yardım edenin yalnız nimeti ulaştırmaya memur birisi olduğunu düşünmeden teşekkürüyle Allah'ı değil de o şahsı kastedenin Allah'tan başka dönüşü dönüş şu oranında besmele çekişinde ve hamd edişinde eksiklik vardır. Yani diyor ki sen elhamdülillahi Rabbil alemin dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Sana ulaşan bütün nimetleri, bu senin işverenin olabilir, annen baban olabilir, eşin olabilir, kardeşin olabilir, sevdiğin bir arkadaşın. Yani sana herhangi bir yolla bir nimet ulaştığında biliyorsun ki bu doğrudan doğruya Allah Teala'dandır. E, ve e, o kişi sadece aracıdır. Allah Teala arkadaşlar... Demin dedim ya hani bizi bunları anlatmak için kullandı hamdolsun diye. Her iş her insanı bir işte kullanır Allah Teala. Mesela bazıları bazı kulları da Razak isminin e, yeryüzündeki tecellisidir. Onlar hep rızık kapısı açarlar. İş, i̇ş iş geliştirirler, yatırımlar yaparlar, iş sahaları açarlar. Onlar da Razzak isminin vesileleridirler. Her ismin böyle tecellileri vardır. Mesela intikam, Allah Teala züntikamdır yani. İntikam sahibidir. Bazı insanlarda burada kullanılır. Onun için e, Ataullah İskenderi'nin e, Hazan Kamil Yunmaz hocamızdan çok çok duyduğumuz e, bir sözü var, bir tespiti var. Diyor ki e, Ataullah İskenderi, Allah katındaki yerini merak ediyorsan seni bu dünyada hangi işte kullandığına bak diyor. Onun için yemek yaparken söylenmeyin arkadaşlar, e, kahretmeyin. Yani kendinize yazık olduğunu falan düşünmeyin. Sadece abartmayın yani. Bütün gününüz yemek işiyle geçmesin. Ama bilin ki pişirdiğiniz her tencere, ortaya koyduğunuz, kurduğunuz her sofra sizin razzak isminizin, Allah'ın razzak isminin sizin elinizle tecelli etmesi demektir. Yani böyle düşünün. Sizi burada kullanıyor Allah Teala. Bir hastaya baktığınızda ne bileyim bir komşunuza yardım ettiğinizde bütün iyilikler için söylüyoruz bunu. Bir de burada değinilmiyor ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin arkadaşlar şükürden daha bu tabi tartışılıyor. Sufiler arasında bilhassa bir de dilciler arasında hamd mı daha üstün bir mertebedir, şükür mü daha üstün bir mertebedir diye her ikisinin kendine göre zorlukları var çünkü. Mesela, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ şükür diyor Cenab-ı Hak. Benim kullarımdan şükredenler çok azdır diyor. Niye? Çünkü şükür elde edilmiş bir nimet için olduğundan ve insanın gözü de hep ileride olduğundan kendisine verilen nimetler arkada kaldığı için onları hatırlayıp şükreden bir kul olması çok zor. Yani insanlar çünkü hep verilecek olanlara odaklanmış, verilmiş olanlara değil. Bu nedenle şükredemiyor bir türlü, hep yetersiz görüyor kendisini. E, Hamddaki zorluk da şurada. Hamd hiç verilmediğinde bile Allah'tan razı olmak demektir. Yani mesela sağlık vermedi Allah Teala sana. Bir sakatlığın var, bir sürekli yaşadığın kronik bir hastalığın var. Gene de Allah Teala ile barışık mısın yani? İşte hamd odur. Ya Rabbi bana vermemiş olsam bile ben senden razıyım diye, diyebilmektir. Acizane kanaatim ben Hamd'ın şükürden daha zor olduğunu, çünkü bugün mesela deizme, ateizme, özellikle ateizme insanların kaymasının sebeplerinden birisi de tarih boyunca hep olmuş da bugün daha çok duyuyoruz seslerini bu sosyal medya vesaire sebebiyle. Yoksa kötülük problemi yani teodise de hep böyle tartışılmış tarih boyunca. Efendim işte bir kötülükle imtihan edildiğinde, bir mahrumiyetle imtihan edildiğinde neden ben tanrım? Diyerek başlayan bir e, isyanın giderek inkara dönüşmesi demek. Mesela benim oradaki cevabım çok açıktır. Neden sen olmayasın? Neden sen olmayasın? Seni özel kılan şey ne yani? İşte demin dediğim gibi Yusuf'a oluyor da sana niye olmayacak? Eyyub'a oluyor da sana niye olmayacak yani? Ee, Muhammed'e oluyor da mesela peygamber efendimizin hiçbir çocuğu yaşamamış erkek çocukları arkadaşlar. Bir e, kendinden sonra ya bir tek Hazreti Fatıma kalıyor. O da işte e, altı ay sonra vefat ediyor. İşte an, anasına doymamış, babasını görmemiş. Yani bir düşünün yaşadıklarını yani. Mevli, onun bunun yanında adeta... Yani asla küçümsemek için değil, tarif etmek için söylüyorum. Yani iki yıl dedesinin yanında, dört yıl üst annenin yanında, sonra amcasının yanında falan yaşamış yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ona memleketinden kovulmuş değil mi yani? Hakaretlere uğramış. Yani biz bir tane hakaret duyduğumuzda iki sene kendimize gelemiyoruz yani. Onun için hamd çok üst bir mertebedir diye ben görüşümü oradan tarafa kullanıyorum buna değinmiyor ama işte Fatiha tefsirine lütfen bakın Elmalılı Hamdi Yazır'da. Errahman'ir Rahim dediğinde onun lütuflarının çeşitliliğin çeşitlerini kalbine getir ki rahmetini açıkça gö gösteresin de umudun dirilip canlana. Yani göresin olacak bu. Bu çok şiddetli baskı hataları var. Bütün İhyalar'da görebildiğim kadarıyla arkadaşlar. Hem e, tercümede bir e, tutukluk var, bütün tercümelerde görebildiğim kadarıyla ve hepsini baştan sona okumadım çünkü. Hem de müthiş şey var, yani kritik edilmeden basılmış gibi böyle, düzeltilmeden basılmış gibi maalesef çok özensiz. E, buradan da onu duyurmuş olalım. Yani şöyle... Ee, bir yayın evi ismi vermeyeyim ama işte bir yayın evi var diyelim. Alıyorsunuz kitabını baştan sona kadar okuyorsunuz arkadaşlar. Tek bir virgül bile yanlış yerde değil yani. Dini kitapları alıyorsunuz aman Allah'ım bir paragraf bile baştan sona doğru değil. Yani her paragrafta ya imla hatası var ya cümle düşüklüğü var ya noktalama işareti yanlışlıkları var. Bu da okumayı çok zorlaştırıyor. Yapmayın bunu işimizi doğru yapalım arkadaşlar ya. İşimizi doğru yapalım. Çok iş yapmak önemli değil, güzel iş yapmak önemli arkadaşlar. Güzel iş yapmak önemli. Arkamızda güzel bir eser bırakmak önemli. Düşünün işte hanımlar için söyleyelim. Bir sürü yemek yapmışsın, sofrayı kurmuşsun. Kimisi sulu, kimisi kuru, kimisi yanmış, kimisi az pişmiş, kimisi dağılmış. Yani hepsi hiçbir bir şeye benzemiyor. Bir de düşünün iki tane yemek yapmışsın, tadından yenmiyor yani. Bir türlü yapmışsın, bir çorba yapmışsın ama nasıl lezzetli. Şimdi hangisini tercih ederiz arkadaşlar? Yani işte burada da böyle maalesef. Yani diyor ki er Rahim dediğinde Cenab-ı Hakk'ın sana olan lütuflarını düşün, merhametinin eseri olan ikramlarını düşün de umudun sönmesi içinde. Yani ben bazen şöyle derim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi verdiğin ve vereceğin nimetler için sana şükürler olsun. Çünkü daha verecek yani Rabbimiz. Hani o verdiği nimetleri düşünmek, vereceği nimetler için bir ümit koy e, yerleştiriyor içimize, onu söylüyor. Ardından Malik Yevmiddin sözüyle onun azametini ve haşiyetini kalbinde hisset. Çünkü din gününün sahibi, yani o gün, kıyamet günüdür bu Malik din günü. Arkadaşlar iki e, temel anlamı var. Bir, o gün tek kriterin din olacağını anlıyoruz. O güne din günü denmesi. Yani o gün soy sop geçerli değil, mal mülk geçerli değil. İlim hatta yani makam mevki anlamında işte titir anlamında. Hiçbiri, bunların hiçbiri yani falana yakınlığınız, filana yakınınız falanın kızı, falanın karısı olmanız hiçbirisi önemli değil bunlar. Tek bir kriter var, dine göre değerlendirileceksiniz. Bir defa Malik Yevim'in bu. İki, tek bir hakimi var o günü. Yani arada başka hakimler başka birilerini razı edersek belki o da razı olur. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Şefaat var ama o da onun izin verdiklerine. yeş ve o indehu illa bi idni. Allah'ın izni olmadan kimmiş o şefaat edecek olan? dolayısıyla bütün yetkiler onun dünyada da onun elinde ama dünyada Allah Teala işte o esmasının tecellileriyle o e, tezahür etmiş. O yetkileri böyle insanlara da ne birer nebze olarak dağıtmış. Ama kıyamet günde böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun dehşetini hatırladı diyor. Malikiyye dediğinde çünkü bütün mülk ve saltanat O'nundur. Kalbine korkuyu getirmenin sebebi de O'nun hakim olduğu ceza ve hesap gününün dehşetidir. Daha sonra İyyâke na'budü sözünle samimiyetini yenile. Çünkü İyyâke na'budü ne demek? Yalnızca sana kulluk ederim demektir, ederiz demektir. Buradaki çoğul sigası da çok anlamlı, manidar. İbadet Elmalı Hamdi Hazır diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin şahsına mahsus olan yerler dışında namazın tamamının çoğul olarak gelmesi, اَقِيمُ السَّلَاةَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ da olduğu gibi hep çoğul ifadeler gelmesi. Şunu gösterir ki namazda asıl olan cemaatle kılmaktır diyor. O yüzden o namazı e, üç çeşittir diyor namaz diyor. Bir, e, kamil eda, iki, nakıs eda, üç, kaza Kamil Eda vaktinde cemaatle kılınan namazdır. Nakıs Eda vaktinde tek başına kılınan namazdır. Kaza da vaktin dışında kılınan namazdır diyor. Efendim samimiyetini yenile. Yani gerçekten bir bak iç dünyana. Allah'tan başkasına kulluk ediyor musun? Ha, burada da evhama kapılmayın arkadaşlar. Biz gidip böyle bir türbeden bir şey beklemiyorsak, efendim ne bileyim e, herhangi bir varlıktan, mazar boncundan, taşlardan, bilmem nelerden işte bir şey ummuyorsak biz yalnızca dua edeceğimiz zaman sadece ve sadece Allah'a dua ediyorsak Allah o konuda niyetimiz tamdır. Çünkü buradaki evham da insanları çok mutsuz edebiliyor, çok tedirgin edebiliyor. Ve iyyâke neste'în, yalnızca senden yardım isteriz sözüyle de acizliğini, ihtiyaç içinde bulunduğunu, her türlü kuvvet ve güçten yoksun olduğunu yeniden ifade et. Ya Rabbi sen vermesen ben şu namazı bitiremem, şu rükûya gidemem, şu nefesi alamam, ağzıma aldığım şu şeyi yutamam, senin her konuda ben senin yardımına muhtacım yani.'' Taat ve ibadeti ancak onun yardımıyla yaptığını kafana sok. Seni ibadet yapmaya muvaffak kıldığı, kulluğunda istihdam ettiği, kendisine yalvarma şerefine erdirdiği için kendisine minnettarlık duymalısın diyor. O seni başarıya erdirmese, tevfikinden mahrum bıraksaydı, yani seni seni e, bu işi başarmaya, kalkıp abdesti alıp bu namaza durmaya e, imkan vermeseydi, melun şeytanla birlikte huzurdan kovulmuşlardan olurdun. Burada e, bir şey paylaşayım isim vermeden. Bir köşe yazısında okumuştum. Seneler önce, belki 20 sene, belki 30 sene önce, tam hatırlamıyorum. Bir yazar diyor ki, bazen diyor aklımdan ya kılmayayım bu namazı da diye geçer diyor. Yani işlerin çokluğu, o andaki meşgaleler işte falan ya kılamayacağım şimdi hani diye böyle aklımdan geçer diyor. Kendi kendime derim ki diyor, ismini de değiştirerek söylüyorum, oğlum Ali şu anda o kadar kötü, berbat bir durumdasın ki demek ki huzura kabul edilmiyorsun derim diyor. Yani namazı kılmamayı düşünmek, o anda huzura kabul edilmediğin bir pozisyondasın demektir yani. Arkadaşlar namaza durmak demek, huzura kabul edilmek demektir. Müthiş bir ikramdır yani. Sadece namazı kılma, namazı kıldığımız zaman alacağımız dünyevi, uhrevi, maddi, manevi ikramları saymıyorum. Sadece namaza durmanın kendisi bile büyük bir ikramdır. Çünkü kabul edildin. Huzura kabul edildin demek. Yani Cenab-ı Hak bütün kullarını kabul etmez mi huzuruna? El açan herkesi elbette eder. Ama bir de usulle, erkanla, hani yoluyla, yordamıyla huzura girmek var ve onun istediği formda huzura girmek var yani. Hani ne nasıl diyeyim, paldır küldür de bir sarayın odasına dalabilirsin. Ama bir de, Hani davetle, karşılanarak, yeriniz ayrılarak, hatırınız sorularak, hani her türlü protokolle huzura alınabilirsin. İşte namaz ee, usulü, erkanıyla huzura kabul edilmek demektir. Efendim, Eudü Besmele çekip Allah'a hamd ettikten ve yardıma muhtaç bir zavallı olduğunu dile getirdikten sonra ne isteyeceğini belirle. Şimdi ne isteyeceksin? Yani huzura alındın, sana dediler ki buyur söyle isteğini. Dediler. İsterken en önemli ve en çok ihtiyaç duyduğun şeyi söylemelisin. Yani diyelim ki bir işte masal gibi olsun. Bir kralın huzuruna çıktın ve usule uygun bir şekilde o seni davet etti. Sen de huzura alındın. Sana dedi ki hadi bakalım ne ihtiyacın var, ne isteğin var, hangi işinin olmasını istiyorsun söyle dedin. Sen de gidip işte böyle en kıytırık şeyi söylüyorsun o anda. En değersiz ve onu kendi kendine de yapabileceğin. Basit bir şeyi söylüyorsun. O nasıl yersizse diyor aman dikkat et böyle en sana en lazım olan ve kendi başına yapamayacağın şeyi söyle. O da neymiş arkadaşlar? Cenab-ı Hak onu bize öğretiyor işte. Onun için Allah Hamdi yazır Fatiha için diyor ki Fatiha ta'limi meseledir. Yani bir şeyin nasıl isteneceğinin öğretildiği suredir diyor. Bu yüzden Fatiha'yı sürekli okumak arkadaşlar her derdimiz için bakın soruyorsunuz imtihan için ne okuyalım sınavdakiler için işte hastalar için işte ailedeki huzursu. her şey için Fatiha'yı okuyabilirsiniz arkadaşlar. İslam'da sırlı dualar yoktur. Şu duayı okursa birisinin işine işi yoluna girecek ama o duayı da herkes bilmiyor. Bir kişi biliyor ondan öyle. Böyle bir şey yoktur. İslam ezotolik bir din değildir. En kıymetli bilgiler İslam'da en iyi bilinenlerdir. Yani en kıymetli dua Fatiha'dır. Beş yaşındaki çocuktan işte Alzheimer hastalarına kadar herkes okuyabiliyor. Çünkü o kadar çok okumuş ki okuyabiliyor. Efendim en kıymetli salavat namazda okunan salavattır mesela. Ee, ne istiyoruz biz bu aşamada? İhdine sıratel müsteqib. Bizi dost doğru yoluna ilet ya Rabbi. Yani her şeyimi dost doğru yapmayı nasip et. Düşünün bunun dışında kalan bir şey var mı? Evliliğim dost doğru olsun, çocuklarımı dost doğru yetiştireyim, ben dost doğru bir insan olayım, ibadetlerim dost doğru olsun, kazancım helalinden dost doğru olsun. Bak her şey, sağlığım, sıhhatim dost doğru olsun. Her şeyi kuşatan bir dua o yol ki bizi kendi tarafına sevk eden, bizi hoşnutluğuna çekip götüren. Yani o yola girdik mi orada ne kazanıyoruz, sonuçta nereye varıyoruz? Rıza-i varıyoruz. Sonra arzunu ne istediğini daha açık, daha belirgin bir halde ve pekiştirerek e, detaylandırıyorsun yani. İhtine sıratel müstaklım, sıratel lezine enamte aleyhim. Senin nimet verdiklerinin yoluna. Gayril bir aleyhim melal dalilin. Gazaba uğrayanların ve sapıtmışların yoluna değil diye. Nisa suresinde o nimet verilenlerin kimler olduğu da bir ayeti kerimede açıklanıyor. Evet geri kalan bu ayetleri okurken kalben allah Teala'dan peygamberler, sıddıklar işte Nisa suresindeki ayette bu nimet verilenler bunlardır diye sayılıyor. Şehitler ve salih kişiler gibi hidayet nimetini kendilerine akıttığı kimselerin yollarını isteyip kafirler ve sapıklar gibi gazaba uğrattığı kimselerin yollarını istemediğini şahitler göstererek belirt. Sonra bu isteklerinin kabulü içinde amin de. Fatiha'yı bu bilinçle oku. Arkadaşlar, Fatiha'da derler ki ulema, Fatiha'da hiç olmazsa İyyâke na'budu ve İyyâke neste'in derken Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlamamız lazım. Çünkü orada bakın ne diyoruz? İyyâke na'budu, yalnızca sana kulluk ederiz ve İyyâke neste'in ve yalnızca senden yardım isteriz. Yani Allah Teala'nın adı geçmiyor, diğer sıfatları geçmiyor. Bir zamir olarak K zamiri geçiyor. Peki o anda işte evhama kapılmayın ama o anda aklımızda başka biri varsa işte sabah eşinizle şey takışmışsınız ya da çok özlemişsiniz sevdiğiniz birini veya işte bir şeyi çok hırsla istiyorsunuz. Hep aklınızda o var. Bir makam, bir iş, bir başarı vesaire. İyyâken a'budu ve iyâken istayin diyorsun <gülüyor> ama aklında da o var yani. Biraz tehlikeli. Onun için şey, Cenab-ı Hak tabii ki niyete bakacaktır. Asla evham yapmayın. Tekrar tekrar çok korkuyorum bu evham meselelerinden. Ama bir düşünün yani, bir düşünün bunu kime söylediğinizi. Yani şu Fatiha'yı okurken olsun biraz bilinçle, o ana odaklanarak, şimdinin, şimdi ben ne yapıyorum, şu anda ben ne söylüyorum? Ona odaklanarak okumamızda bizim kendi... Ee, doğamızın bize tesir etmesi açısından en azından yani çok büyük önem var. Çünkü o bilinçle okuduğumuzda hep niyetlerimizi tahsih etmiş, düzeltmiş oluyoruz aynı zamanda. Fatiha'yı bu şekilde okuduğun takdirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak'tan naklen haber verdiği kimselerden olman muhtemeldir. Şöyle buyuruyor bir kutsi hadiste, Müslim'de geçen bir kutsi hadiste Rabbimiz, Namazı kulumla aramızda iki yarıya böldü. Yarısı benim yarısı da kulumundur. Kulu için istediği vardır. Kul alemlerin Rabbine hamd olsun dediğinde aziz ve celil Allah da kulum bana hamd etti, beni övdü der. Bu Allahu limen hamideh cümlesinin manasıdır. Eğer, yani kuluma istediği verilecektir diyor bu kutsi hadis uzundur. Devamında kulum işte benden şunu istedi, kuluma istediği verilecektir diyor Cenab-ı Hak. Onun için Fatiha'yı okurken biraz namazda yani hiç olmazsa orada yani biraz bilinçle ne dediğimizin farkında olarak söylemekte yarar var. Eğer namaz esnasında Allah'ın ululuk ve büyüklüğünü anmaktan başka bir nasibin olmamışsa, yani böyle ben ne diyorum, işte şu anda ne istedim, sadece ben Allah'ı yüceltmek için Rabbim emretmiş, Allahu Ekber, e, O en büyüktür, en yücedir, O'na itaat etmek için bu namazı kılıyorum diye kılsan, bu da senin için bir ganimettir. Bir de sevap ve fazil faziletini umarsan değme keyfine diyor. Aynı şekilde Fatiha'da nasıl okuduğunu anlaman ideal ise diğer okuduğun surelerin manalarını da anlamalısın. Onun için hiç olmazsa namazda devamlı okuduğunuz sureleri çalışın tefsirlerden arkadaşlar. Meallerini ezberleyin çok zor değil. Kur'an okuma kitabında geleceği üzere okuduğun suredeki emirlerini, yasaklarını, cennetini, cehennemini, öğütlerini, peygamberlerinden verdiği haberlerinin nimet ve lütuflarını anma hususunda gaflete düşmemelisin. Yani ben şu anda ne diyorum bilinçli, bilinçli olmalısın. Bunların her biri için ayrı ayrı haklar vardır. Söz gelimi umut. Cennetin korku da cehennemin hakkıdır. Cennetten bahsedilen yerlerde umutlu okuman lazım. Cehennemden bahsedilen yerlerde korkarak okuman lazım. Ve Allah'ın azabının, tehdidinin anlatıldığı yerlerde Allah'a sığınma duygusuyla okuman lazım. Nimetlerinin, lütuflarının anlatıldığı yerlerde talep etme duygusuyla okuman lazım. Yani işte okuduğu şeye o duyguları verebilmek, okuduğunu anlamakla alakalı. Bir şey yapıp yapmama hususunda azmetmek de buyruk ve yasakların hakkıdır. Yani işte burada sahabeden rivayetler aktarıyor. Onlar böyle bir ayeti okudukları zaman nasıl etkileniyorlar günlerce bazen etkisinden kurtulamıyorlar. Ee, o örnekleri veriyor. Sonra diyor ki bütün bu manalar anlayış derecelerine göredir. Anlayışta bilgi çokluğu gönül temizliği oranındadır. Yani bilgin ne kadar artarsa, gönlün ne kadar temizse senin Kur'an'dan nasibin o kadar artar diyor. Bu dereceler sınırlandırılamaz. Namaz kalplerin anahtarıdır. Kelimelerin sırları namazda çözülür. İşte, yani namazda arkadaşlar doğrudan doğruya ilham gelir. Yani çözemediğiniz meseleler çözülür. Kendinizi konumlandıramadığınız meselelerde kendi konumunuzu görürsünüz. Efendim ne bileyim üzüldüğünüz şeylerin boşluğunu görürsünüz. Asıl neye heves etmek gerektiğini görürsünüz. Yani sırların açıldığı yerdir namaz. Kendinizi tam vererek, kendimizi ben de dahil tam vererek kılabilirsek Namaz kılan kişi okumakta heybete riayet ederek ağır ağır aheste aheste okumalıdır, çabuk çabuk okumamalıdır. Çünkü kelimelerin hakkını vererek okumak düşünmeyi daha da kolaylaştırır. Allah'ın rahmetiyle azabından, cennet ve cehennemden Allah'a hamdi ve Allah'ı ululamayı, onu yüceltmeyi içeren ayetleri okurken farklı nameler yapılmalıdır. Yani hüzünlü bir ayeti sevinçli bir sesle okuyor sevinçli bir yeri üzüntülü bir sesle okuyor. Niye? Çünkü anlamadığı için. Mesela diyor İbrahim enneha i Allah hiç çocuk edinmemiştir. Kendisiyle birlikte hiçbir ilah da olmamıştır mealindeki ayetlere gelince Allah Teala'ya yakışmayan sıfatları anmaktan haya eden bir kimse gibi sesini alçaltırmış. Yani ben bunları nasıl söyleyeceğim şimdi Rabbime diye daha alçak sesle okurmuş. Bir de arkadaşlar beni tekrar ezber yapmaya Teşvik eden bir hadis-i şerif Ebu Davud, Tirmizi ve Nese'yi de geçen bir hadisle bu konuyu bitiriyor. Bizim de son dakikalarımız bir hadiste Kur'an okuyana kıyamet günü şöyle söyleneceği haber verilmiştir. Oku ve yüksel. Dünyada harflerin haklarını vererek aheste aheste okuduğun gibi oku. Buna tertil üzere okumak diyoruz arkadaşlar. Hatta rivayette oku ve yüksel denildiğinde zihninizde ne kadar ayet varsa ahiretteki makamınızın da ona göre olacağını söylüyor bazı rivayetler. İşte bu da beni tekrar ezbere, tekrar başlayıp baştan sona yapmaya çok teşvik etti. İki yıldır uğraşıyorum. Duanız e, olursa inşallah e, daha iki yıl geçmesin. E, en kısa zamanda istediğimiz gibi tamamına ersin. Hepinize Allah'a emanet ederim. Feyizli, huşulu... Sizi her seferinde bir adım ileriye götüren namazlarınız olsun inşallah. Allah'a emanet.